Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalp insanlar günaydın efendim. olan sabatlarda buluştuk yine. Çok güzel bir pazartesi sabah. Uzun zamandır görmediğimiz güneş gökyüzünde, herkesin neşesi yerinde maceradan maceraya koşuyoruz. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz stüdyomuz Günaydın. Geç hoş, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın. Hayır hayır hayır, hoş geldiniz. Ya bana bana sakın hoş geldiniz deme. Olsun yine stüdyomuza hoş geldiniz anlamında. Vallahi ya. bilmiyorum son bir saattir bu stüdyoda baya baya baya vakit geçirdim diye düşünüyorum. Düşün. Düşünecek çok şeyim oldu. Var her şey var. Mikrofonlar var, cd'ler var. Sen neyin eksikliğini hissettin de tavır yapıyorsun bize. Dostlarımın, Aşk, dostlarımın anonsi... eksikliğini hissetmiş olabilir miyim acaba? Arada bir söyle ne kadar güzel bir şarkı de. Bir şey de. Saat ya, söyle. Ya diyeyim ya, dedim. Adam, 7. dilime girdik. 8. Aklı. dilime girdik de. Adam haklı. Dostlarımın zorluğunu hissettim dedi. Orada durdu yani bütün. Ben başladım Akan yani. sular. Hadi Doğru. bir anonsu 9. saatte izledim. Diyelim ki 9. dilim mi diyeyim artık? <gülüyor> bir espriyi orada patlattım diyorsun. <gülüyor> bir espriyi orada yaptım. Hadi bir tane saat esprisi daha patlattım. Tamam. Daha ne espri patlayacağım? Daha, yapacağım? daha, ne, yapacağım? daha ne yapacağım? O zaman madem şarkıları dizseydin bir silecek alıp gelseydin yanımıza. Ya bilemedim, bilemedim. Gururum <gülüyor> engel oldu gitmek kal diyeyim. Nasıl anlatır mısın olayı biraz bize? Ege' çok e, meşakkatli. Oktay dedi ki araç bozuldu dedi. Ya dün biz biraz gezdik. Arabalan mı? Arabalan. Evet. Ama benim arabalan değil. Ondan sonra akşam dönerken <gülüyor> Gezdik derken sanki biz beraber gezmişiz gibi öyle değil. Bürgeyle evet. herhalde. Herhalde tahmin Akşam eve girerken Bürgeye dedim ki, ben gideyim arabayı temizleyeyim. Yarın sabah çıkmam zor olur. Bürge dedi ki, ama ne olur. Ve Bürge'nin yakın? gözlerinin içine baktın değil mi? Yani Tabii orada mi? ya gel sabah temizlersin diye bir cümle kırıntısı görmeyi bekledi. Ne oldu? Bülgede... Bülge kızdı mı saçmalama Ege ne alakası var Ay, bu saatte canım, şey yapmazsa gel sonra şey yaparsın ya sabah şey yapardın mı? İyi ne? fikir dedi. <gülüyor> Gözlerinin içine baktın ondan sonra i̇yi ben cevabını aldı. sonra kendi kendine vazgeçti. Evlen onları eve bıraktım. Tekrar indim tam arabayı şey yapacağım baktım köpek var orada. <gülüyor> <Köşeyde>. <gülüyor> Apartmandan çıkmadan köpek gördün. Apartmandan çıktım arabaya doğru ilerlerken eşeleyen köpek olduğunu gördüm orada. Ne, eşeleyen köpek, köpek eşe... korku demektir. Hayır. Ondan yani çünkü şey, eşeleyecek eşeleyecek. bir edecek. olay olacağına dalalettir evet. derler. Eşeleyecek eşeleyecek bir şey bulamayacak. Sonra Onun seni... sinirini benden çıkaracak. O yüzden ben de dedim ki neyse o eşeleye dursun. Ben de eve gideyim biraz televizyon seyredeyim dedim. uyumuştum. Sabahta arabayı normal işte etrafı küfrede de Temizlemeye İnip gerçekten eşeleyen köpeği gördün mü yoksa gördüm, eşeleyen gördüm. köpek... E, hayali yani, kurup asansöre bile binmeden tekrar eve mi döndü? Yok görülmeyecek bir köpek değildi. Yani Normal diyorsun. eşeleyen köpek olsaydı hiç problem olmazdı da. Evet. Tam eş köpler başkanı gibi bir şeydi. Yani o, derneğin başkanı. <gülüyor> eşeleyen köpekler. <gülüyor> yani. Derneği başkanı. Evet, Ondan evet. sonra sabah da... E, geçen yazdan Ali'nin böyle... şey Kumda şey yaparsın ya... kalıplar kova. yaparsın ya, evet, evet. ya. Kova değil de küçükleri oluyor mu Anladım kalıp. Dora'nın Arakçı tilkisinin kalıbıyla camları silmeye başladım. Ne kadar <gülüyor> güzel ne kadar. Her tarafı o kalıplardan bassaydın. Çocuklarda da bir müjde olurdu sabah sabah. Bu arada da iki dakikada bir duran arabayı tekrar çalıştırarak bunu yapıyorum. Hatta bir ara çok enteresan bir hareket yaptım. O arabanın dışındayken gaza basıp ön camı temizleme. O sırada da silecekleri de çalıştırayım da onlar da bir faydalı. Onlar da bir, bir ısınsın çünkü silecek ısınmadan yani yoksa nasıl olacak? Ki? Doğru doğru. Doğru. Ee, Ama o sırada güzel ha. bir dans işte. Silecekler geldiği anda kolunu çekip sonra itmeli falan filan. Sonra dedim ki Tam silecekler yukarıdayken aşağıyı, aşağıdayken yukarıyı silebilir miyim falan derken o sırada Jack diye bir tanesi kopardı. Dünya üzerinde Ege Kayajan'ın e, Terif Hakk'ı Ege ait olan Bir temizleme çeşididir Silecekler hareketliyken ön silme Şeyi Olur. Kıvrak bedenine güvenme şeyidir göstergesi. Ben bir ayağım gazlı olmasaydı o sırada Hallederdim de Senin bir ayağın da gazlıydı mı? Arada da gaz veriyorum Ondan sonra da şey oldu. Bir mor albüm. Ondan sonrasında sonra zaten biliyorsun üst üste gelir. Ondan sonrasında ben anlatayım Fahir. Benim anım sabah saatlerinde itibaren başlıyor. Mesela <gülüyor> Ege'nin Ejköp baş hikayesi geceden başladı ya. Benim anım sabah. Sabah çeşitli mücadelelerle arabayı çıkaramadıktan sonra Güzide komşumuzun bizim mahallenin enteresan pastanelerinden bir tanesini bırakmasıyla başladı benim sabahım. Pastane pastane gezdim ben. Sebebi de sevgili Ege'yi beklemem. Ama onun üstündeki yağ kokusu hangi pastaneden onu çözemedik. <gülüyor> <gülüyor> Tam o köşedeki pastane var ya Fahim. Sen <gülüyor> bildin onu. Bildim bildim bilmem mi? Ameliyat derneğinin <gülüyor> Orada aman efendim Ege ha şimdi ha gelecek geldi gelecek geldi gelecek. Dedim ki yoğunda bir trafik var. Dedim ki ha dedim bu Ege dedim şimdi dedim durması da zor olur. Hemen durur durmaz benim bilmem lazım arabaya. Ee, acaba görebilir miyim Endişes var bende arabayı. Çünkü bir de yani, hangi arabayla gelecek Hangi arabayla var? gelecek çünkü iki tane araba. <gülüyor> Sonuçta. <gülüyor> ben böyle bir sabah anınızda olduğunu silecekle Arabalarınızı beraber. Arabalarınızı ikiye. Nasıl efendim? Silecekli, sileceksiniz. <gülüyor> dedim hangi arabayla gelecek, nasıl göreceğim falan derken bütün arabalar e, maşallah parıl parıl parlarken. Cillop gibi diyorsun. Cillop gibi parlarken. Burası zaten karca Bir araba gördüm karşıdan. <gülüyor> ha dedim <gülüyor> bu Ege. Neden? Çünkü araba değil kartopu gibi. <gülüyor> Zannedersin Elma da <Dağı'dan> geliyor adam. <gülüyor> Ondan sonra beni tabii aldı bir Neşve. Sonra arabaya bindim. Aynı Neşve'ye bir baktım. Hiç Ege'de Neşve'den eser yok. Ne oldu dedim senin Niye sıkın? <gülüyor> Sileceğim dedi. <gülüyor> Sileceğim kırıldı dedi. Sonra bana Aslında kırık olka. silecek şov yaptı. <gülüyor> İşin en acısı oydu. Yani. <gülüyor> Sileceğim kırıldı dedi. Nasıl ya deyince çalıştırdı ve bana baktı. <gülüyor> Yani aslında Oktay keyifsiz olur çok beklettim diye. Arabayı alırım. Silecek şovla neşesinin yerine getiririm diye düşünüyordum. Baktım adamla sokakta ben durdum. Arkadan korna çalacaklar falan hani, öyle bir şey ya. E, yoğun yer. Adam arabaya ilerlemektense havada kahkahalar atıyor böyle ha ha ha diye. Sericiyi gördü zannettim. Bütün benim şeyim şovun bozulduğu için. Tabii oradan, ki ben neşem oradan kaçtı benim. Neşesini oradan kaçırdım ama sonra tekrar neşesini yerine getirdim. Ne yaptı Fahir? Ee, absorbe ettim yağ kokusunu <gülüyor> saldım <gülüyor> <gülüyor> arabanın içine saldım. Evet. Sonra tabii ki en yakın e, benzinlikçiye girip gerçekten e, kalite sayılabilecek. Silecek Çok taktırdı. Çok kalite. Ege? En az 15 lira vermiştir. 10 lira çift silecek. <gülüyor> 10 lira mı verdin? lira. Valla bravo. Bayağı iyi. Hizmet bedeli verdin mi yağcıya? Hayır efendim. Oradan arabayı görünce istemedim. <gülüyor> o bana 7,5 lira para verdi bozuklardan. O yağcı gerçekten... yacı e, Bedir gibi oldu oktay. Sabah, sabah sabah e, karda beden soğuk demeden silecekleri değiştirdi. Ege o sırada içerideydi büyük ihtimalle 10 lira gibi bir bedeli olduğu için o parayı veriyordu. Şey yaptı bana ben de arabanın içindeyim. Ee, su fışkırtıp dener misiniz dedi. Ben de yahu ama hiç konuşma yok bu arada. Yahu arabayı <gülüyor> arabayı görmüyor musun? <gülüyor> ne suyu şeklinde bir el ifadesi yap. Nereden fışkırtacağım? Nereden ben? fışkırtacağım? Çünkü arabanın önü gerçekten bir metre kar fay. Yani hakikaten <gülüyor> öyle bir şey de. Ee, Tabi Ege biraz eksik anlattı anısını. Şöyle bitiyor anı. Fahir. <gülüyor> sondaki bombayı. En sonu şöyle bitiyor. Müsaade edersen onu da. <gülüyor> Estağfurullah lütfen. Ben tabii yeteri kadar tepki veremediğim için daha doğrusu takdir edemediğim için silecek başarısından dolayı kendisini bürgeye aradı. Arabanın içinde. Ee, dedi ki sevgim dedi çok güzel sileceklerimiz var <gülüyor> artık çok güzel dizilecek dizimiz var dedi. Rahat rahat gezebileceğiz diyerek. Mutlu mesut. Ee, Yok durduğunu yaşamış oldu. Ben, yani. ben bu sabah çok önemli bir şey daha öğrendim. Yıllardır buradan sitem ettiğimiz bir şey var ya. Hiç bizi dinlemiyorlardı. diye. Meğer bürge dinlemiş. O beni aradı. Sen duymadın onu. Tam kapıdan ben kimlikle. <gülüyor> On <gülüyor> seni aradı. <gülüyor> Şovun değişik aşamaları var. Kapı, Kapıda... Okay ben. <gülüyor> <gülüyor> şovun Ot... değişik aşamaları hepsinin başarısızlıkla geliyor. Otya nasıl gireceğimizi anlatıyordum. Önce Ot... bir girmemizde biraz sorun de biraz sorumlu <gülüyor> sonra... <gülüyor> Acıyıp almışlardır lan Gürge <gülüyor> arayınca ben bir gururlandım şey neredesin sen falan diye aradı merak ettim yani merak yayını etmişti. dinlemiş duymayınca şey olmuş bir hoşuma gitti orada duygulandım sonra en son park yerinde de kaymamızla güzel bir final oldu. Evet. Gerçekten evet. Ay çok hoş çok dolu. Macera dolu. dolu bir sabah. Ama aşk olsun size çocuklar. Böyle maceralar yaşıyorsunuz. Bana da haber vermiyorsunuz. Eee Faiz Kim dedi sana kış lastiklerinin en iyisinden <gülüyor> al diye her istediğin yere gidebiliyorsun sen. <gülüyor> çok saçmaymış ya. Bundan sonra var ya ilk işim. Yarından tezi yok. Lastikleri çıkarıyorum arkadaşlar. Yak. Yakacağım ya. Bu kadar güzel macera yaşama işte. fırsatını ya. resmen elimin tersiyle itmiş oluyorum ya. Ve silecekler. O konuya da geleceğim. Sileceklerimi de ne yapacağım? çok iyi biliyorum. Diyorum. Çok zekli. Kıracağım. Ben kıracağım ya. Çalışırken. <gülüyor> Çalışırken odan O dansı yapmak. Ritüel o. Dünyada bir futbol balesi bir de çalışan silecekle e, koordine cam silme hareketi. Hakikaten güzel şey olabilir. Ne var. kadar güzel. Evet. Ne kadar dolu dolu yaşıyorsunuz hayatınızı, Helal olsun size. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Günaydın. Radyo 17. yaşına girdi. <gülüyor> Hootie and Blowfish'e bakalım. Aa. Önce bir Hootie'ye bakarım. Hootie mi diye. Blowfish'e bir... bakarım. Blowfish <gülüyor> mi diye. Evet. Hootie and Blowfish'i de nihayetlendirdiğimize göre... ...yarın da radyomuzun kostümlü partisi olduğuna göre... ...biz de o kostümlü partiye bilet dağıtacağım. ...bedava bilet dağıtacağımıza göre... Aa evet ya. Hiç gündeme bakamayacağız değil mi? Hiç gündeme bakamayacağız gibi bir durum var ortada. Önce bir gündeme bakarım gündem mi diye. Esprisinde mecburi olarak yapayım. Ee, telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Karla boğuşan dinleyicilerimiz, arabalı boğuşan dinleyicilerimiz bize e, hikayelerini anlatsınlar bu sabah. Evet. Çünkü insanlar... Kı bu Kış tip... maceraları. Kış ma maceraları. Çünkü böyle şeylerde birinin baş derdini dinleyerek bir teselli buluyorsun ya. Daha zor durumda olanlar da vardır falan diye. Belki hatta bizi şu anda... Diğer arabasının buzlarını temizleyerek dinleyenler de var. Geçim onu herkes yaptı, onu geçen hafta yaptı herkes. Sen onu öyle mi yaptılar onu? <gülüyor> yani diğer arabalar cillop gibi ya, yani mesela trafikte gördüklerin. Onlar öyle olduğu için ee, oradan öyle bir sonuç. Arabanın içinden onu? öyle görünmüyor Faier. Yani Ege'yi beklediğim için gördüm o farkı. Arabanın içinden pek bir şey görünmüyor zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşeceğiz efendim? Canan Özat. Canan Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz anda? Şimdi neredeyim? Konya yolundayım. Kolay gelsin efendim. Nereye doğru Güzel. gitmeye çalışıyorum? İyi iyi mi Konya yolunda bir sıkıntı yok değil mi canım? Yok yok bir şey yok. Ben Siz... evden çıkarken ama macerayı yaşadım. Neredesin eviniz? Bilkent 3'te. Evet ha? Evet. Orası bilkent 3 bu macerası. Bu evet. gibi. Bilkent 3 macerası başlıklı macera dinliyoruz yani şimdi. Yani ben macerasız bir gün gibi çıktım evden, tabukla ayakkabı giydim. Gerçek mu? Evet. Gerçek maceronun <gülüyor> başladığı günler hep öyle olur zaten. E, nasıl <gülüyor> evet, oldu peki ya canım? Ya ben e, şöyle Anto'da bir Teorim var benim ee, siz de bir konuşalım bunu da ee, topuklu ayakkabı böyle evet. kara iyice saplandığından böyle sıkı bastığı için daha az kayan bir şey gibi geliyor ya bana. Ya sormayın ben de çok kızıyorum böyle gezen bayanlara bugün yapacağım tuttu yani dedim ki şuradan tut hemen biner giderim. Hani iyi olmak hoş olmak istedim bugün evet. neyse hani arabaya sağ salim gittim. Arabanız peki ee, temiz miydi hafta sonu temizli, falan kullandınız temizli. mı arabayı? En son cumartesi falan. E iyi tamam. İyi iyi. Yürüyüşlerimde iyi, iyi. Fakat eee cumartesi günü giderken böyle bariyere yakın girmişim. Böyle demirler olur ya kenarlarda. Çok yaklaşmasın diye evet. araştırdım. E, hafif kaydı. Bu şeye oturdu. Demire oturdu. Eyvallah. Siz de Allah'tan... rahat rahat çıktınız. Vallahi, cumartesi günü demir benimce yerime oturdu <gülüyor> resmen Hakikaten, şu anda. Hakikaten. Canının var mı bir hasar? Yeniydi. <gülüyor> biraz cantar gitti. Ben bu arada İbrahim'i arıyorum. Apartman görevlisine ulaşamadım. En yakın kim olabilir? İkinci kişi eşimi aradı. E -ha. E -ha. Eşim yukarıda çocuklarla. Eşiniz ben... de İbrahim sizin <gülüyor> listenizde eşiniz İbrahim'in de altından. Evet, <gülüyor> vallahi ben Bilkent 2'nin apartman görevlisini <gülüyor> çağıracaksınız diye düşündüm. Eşi evet. yine, yine iyi yani eşini ha, tamam. Eşi Rambo gibi geldi ondan sonra. Önce bir bana kızdı ayakkabılarım. ayakkabılarla ayakkabılarıyla hani çıkılır? Hani, ben, hani niye İbrahim'e gidiyorsun kapısına dedi. Ben ben cebine ulaşamadım İbrahim'e. Benim ayakkabılarını çok tabutlu korkuyorum. Bunlarla mı ineleri savaş, savaşıyor haline barsalar. Kıskandı ne? adam herhalde. Evet Çünkü ya. Adam için hiç giymediğiniz ayakkabıları İbrahim için giydimiz. <gülüyor> evet. Neyse çatır çatır sağsun çıkarttı ama biraz şey oldu yani. Ne yaptı yani. peki? Nasıl çatır çatır, evet. çatır gitti ne yaptı mi? Ah İbrahim de geldi. O, o, ayakkabıları rahat oluyor için olun. İbrahim ayakkabıları ben, düğünce <gülüyor> İbrahim atladı geldi hemen. Allah <gülüyor> bu arada benim anne babam gerekiyor. Çocukları evde olduğu için eşim de çıkacak. Hı -hı. Neyse sağ olsun annemi de ablam getirdi bu arada. On da aslında ablanızın da hakkı ödenmez cananım. <gülüyor> evet ay saadet. Ne maceralar için. ne macera. Peki şimdi ne? hanımefendi bugün ne ne bekliyor sizi iş olarak iş güç olarak? Hayattan mı? Ha, Hı -hı. Iş... Şimdi ben geçen hafta, ben e, yarı zamanlı çalışıyorum. Bir tıp merkezinde beslenme uzmanıyım. Hı -hı. E, geçen hafta çok kar vardı. Hem de tatil mi e, Hastalarımı ayarladım ve gitmedim. Evet. Bugün biraz performans bekliyorum. Kendiniz kendini, <gülüyor> kendini, kendini bekliyorsunuz. <gülüyor> en güzel motivasyon şeklidir. Hayır bu. Yo <gülüyor> e, yo seviyorum, seviyorum. İşimi çok seviyorum. Süper. Öyle ne kadar bir... mı çalışacaksınız? Nasıl olacak Şahane Hanım? Ben 10 ile 15 arası çalışıyorum zaten. Çalışma saatlerim öyle. Şimdi de yetişeceğim. Hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman. Kolay gelsin efendim. İnşallah evet evet. Muhabbet i̇şte konusu da belli herhalde. böyle. Evet ya bir de şimdi anlatacak hikayeniz de var sabahtan. Evet evet. Yani bu olmasaydı yani kim bilir ne anlatacaktınız. Evet. Bence anlatacak şey çok. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere. Sizi ile güle. Eşilik davetiye veriyoruz. Allah. Eşinizle beraber. Alo mısınız hala. Evet hattayım. Eşinizle beraber size iki kişilik davetiye veriyoruz. Yarın akşam ama radımızın... yarın yokum ya yarın yok. Hayır olmaz sen? kesinlikle ama hayır. İbrahim'le gelir. İbrahim'i gönderin <gülüyor> o zaman canım. <gülüyor> e tamam olur ablama veririm belki. Ha, Ablanız ablanızı. da İbrahim bugünün zaten bir kahramanları. Bir kez daha bir kez daha hazır gibi yetişti Hakikaten abla abi. vallahi ne ablayım. Evet. Çok teşekkürler ayrıntılar Şimdi için. Şimdi ne yapıyorum ben peki kalıyor muyum hatta? Ayrıntılar için arkadaşlarım sizi tekrar ararlar. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Tamam, Görüşmek teşekkürler. üzere. Tamam teşekkürler. Hoşçakalın. Gile güle. Hoşçakalın. Bariyerlere girme. Can can sıkıcı da bir şeydir ya. Ege'nin şeyi çok hoş gitti. Alo, hatta mısınız? Günaydın efendim. Alo, hatta mısınız? Alo? Öyle Değil mi? <gülüyor> öyle Ay biraz ya. kendine emin söyleyeceksin. Ya yani öyle bir zayıf söylüyorsun ki hatta Ay, adam yani bile. Şey Ayak kap kaymasın diye ayakkabıya çorap giyen adam gördüm ben. Aa, kadın çorabı mı? Yok, normal erkek en en ucuz erkek çorabını giymiş. Ayakkabının üstüne. Ayakkabının üstüne. Ayrancı emlendim. semalarında geziyordu. Ayrancı semaları derken kaldırımlarında. Yani hakikaten millet... Ne yapıyordu çöpleri mi eşeliyordu? <gülüyor> millet korka korka kaldırımın hemen dibindeki o hani böyle buzla karışık kar var ya onun üstünde yürürken o cam gibi buzun üstünde çatır çatır yürüyor. Bana bir şey olmaz ki diyerek koca koca adımlarla gidiyordu hedefine doğru. Hedef dediğim de ne bilmiyorum ama. Çor gider diyorsun yani. Çoraplı. Herkes de adama bakıyordu böyle çoraplı. Evet başka telefonumuz olmadığına göre sevgili dinleyiciler. Bir kişimizin dinleyicimizin karda macera yaşamadığını bir tek biz hanımefendiyle ben yani. Başka herkes tıkır Zaten tıkır bakıyor. Günün ya pazartesi herkes yaşadı. Geçen haftalarda yaşadı bugün artık yaşanacak yani bir şey yok. İlla bugün yaşayacak diye bir şey yok. Zamanında yaşanmış bir hikayeyi de karla soğukla arabalan yaşanan bir hikayeyi dinlemeye hazırız. İkiyle çıkan falan yok mu hiç ya? Mesela birle çıkamadım da ikiyle çıktım. ...falan diye. Karkış buz anısını. He ...bu kombi bana sabah geri viteste bir şey... ...şelerken karları... <gülüyor> ile <ikiyle> yapacaksın dedi. <gülüyor> Çünkü cumartesi biz öyle bir yerden çıktık da... ile ...ben ile her şeyin çözülebileceğini düşünmeye başladım. İkiyle ne çözülüyor? Her şey. Her şey çözülür Ege. Belki birinci viteste her şeyi çözemezsin ama... ...ikinci vites... ...hayat... ...yani hayat gibi düşünürsek... Hayat kurtarı olur, olur. derler. Aynen öyle. İkinci viteste çözemeyeceğin şey yoktur. İkinci vites Ama tabii geri viteste... ...geri vites de öyle bir şansın yok. Maalesef, maalesef. Maalesef diyoruz. O zaman ileri hep ileri diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim Ceren'den Ceren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu sizin başınıza ne geldi? Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oğlum neyse ya bu kadar düşmedim düşmedim. Sabahtan böyle bir eczaneye giriyordum. Önce kendi etrafımda şöyle bir tur attım. Ondan sonra da kuponun üstüne yapıştım yere. İyi içinizde mi doğdu? İçinizde mi doğdu eczaneye gideyim diye? Nasıl nasıl oldu? zaten. Hani işim zaten. Yani ha, eczacısınız. Yani, Emine silim ha. yok. Siz... Eczaneye bir gireyim dedim ama keşke girmeseymiş. O bir şey olmadı gerçi. Buldunuz <gülüyor> mü düşünce. Girdi. Ya girdi önce ağlamakla oldum bir Şok oldum çünkü. <gülüyor> Sonra işte tabi? Buzdum çebermemekti. Neyse etrafta çok iş yoktu sabah sabah. Eczanedekiler görmemiş. Bir şirketendim. Kalktım devam ettim. Bir şey olmadı yani. Eram falan da bulutmadım. O zaman ama bari temel soruyu sorayım. Acıdın mı? Yani evet biraz acıdı, hala. biraz acıdı. Biraz acıdı değil mi? Biraz, şey acı. ayak biraz kaplar acıdı. Ayakkaplar nasıl Ceren Hanım? Ayak kaplar? Topuklu tabii ki. Topuklu. Çorap <gülüyor> evet. giyin ona siz. En azından ön tarafını iyi tutuyor. Ben gördüm hafta sonu. Duydum az önce. Ön... Şey? Evet. Annem bir söylüyordu. Kızım ayağınızda ayakkabının üstüne çorap alın yanınıza falan diye. <gülüyor> Demek ki dinlemek lazım bir O zaman bu, bu sabahki çözüm yolumuz ayakkabının üstüne çorap giymek mi ya? Bu mesajı ama. vermeseydik keşke. Sene 2012. Ayakkabı üstüne çorap giyenler. Annesinin evet, sözünü standar olarak da düşünebiliriz ama. Peki evet, Ceren Hanım. Replika ediyoruz öncelikle. Geçmiş e, Daveti olsun. için ve bir taraftan da geçmiş olsun diyoruz. Yarın doğum günü partimize bekliyoruz sizi de. Süper çok sevindim. İyi eğlenceler diliyoruz efendim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ya şey. Ben çok güzel kostüm buldum. Ayakkabı üstünde çorap giyip. Karda kar, kar mücadelesi veren adam tiplemez. Çok güzelmiş ya Keyifli mi? Ya öyle yapalım. o zaman. Ötesin mi? Keyif keyif da biliyorsun. Hem keyifli hem keyif ötesi. Kuş gribi olduğu dönemde biliyorsun bir kostüm partimizde de yine herkes kuş itafe ekibi olmuştu ya. Sen de onun bir değişik versiyonu. Herkes 3 tane ithaf gibi gelmişti doğru falan. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey hoş geldiniz dinliyoruz sizi buyurun. Merhaba benim arabam buz tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bravo çok, çok iyi. Bunu, bunu söylemek için Nasıl, Nasıl? alttan ısıtmadım arabamız? Ee, arabamı bir şey kaplattım. Bir şey Nono, mi kaplattınız? Nano nanoteknolojik bir madde kaplattım. Araban buz, su, yağ, kir hiçbir şey tutmuyor. Aa çok güzel işler vermişler. Gerçekten söylüyorsunuz yoksa hakikaten böyle mi? Gerçekten böyle. Kaç kaplattınız? Eee yani %600 e komple kaplattım. 600'e komple kaplattım. İçeri dahil ama içi koltuklarda dahil. Koltuklarda mı buz tutuyoruz sizin? Koltuk koltukta koltuk, da leke leke olmuyor. Yani hmm. hatta üstüne su döküyorsunuz. Su jova gemi üstünde kalıyor. Boncuk boncuk kalıyor mu? Boncuk boncuk. Ama ben evet. evet. surface enerjili efendim. Lotus etkisi diyorlarmış ona. Evet. <gülüyor> Peki Özgür Bey e bir şey soracağım. Renkli mi bu sürdüğünüz şey? Arabanın rengini Hayır, hayır. hiç. Şeffaf bir şey. Kokulu. Umarım dararsın şeydir. Sonra müptelası olmayız. Şimdi oraya böyle bir esrar maddesi gibi bir şey de kaplamış olabilirler. Ondan sonra... Ya yani da... yılda altın gözden çıkarttım ben. Her yıl yaptıracağım. Ha, bir yıl mı dayanıyormuş bu? Bir yıl. Yani bir yıldan fazla da gider ama herhalde Türkiye şartlarında bir yıl kadar gidiyormuş. Sadece camlara yaptırma şansımız var mı? Tabii camlara da yapıyorlar. Daha ee, ucuz olur mu? Olur galiba size bilgilerini vereyim isterseniz. Reklam olur mu buradan? Olur tabii. Tabii yani haliyle olur ya, Olur. olur. <gülüyor> Peki Özgür Bey çok teşekkürler. Siz tatbik ederken gördünüz mü Özgür Bey bunu? Gördüm yani çok basit uygulanıyor. Fıs, fıs gibi bir şey mi? Nasıl oluyor? Fıt, fıt, Yoksa fıt, sabun, fıt, bitmiş fıt, sabun gibi bir şey mi? Fıs fısla dairesel hareketlerle saat yönünde. He fıs fısla. Ee... Ha, evet. Şey gibi anladım. Gaz olarak püskürtüyorlar yani. gibi. Onu bir evet. şeyle sürüyorlar yani. Püskürtük püskürtük. Anladım. Yani şu anda Özgür Bey'in arabası Batman'in arabası gibi bir şey benim gözümde. Kar tutmayan araba olarak. Yani, Ankara'daki yani. en çillop araba sizin diyebilir miyiz? Yani gördünüz mü anlarsınız zaten. Bu Özgür'ün arabasıymış dersiniz. Araba Hakikaten. bağırıyor yani. Çok teşekkür Özgür Bey. Yarın bekliyoruz evet. o zaman partimize. Evet. evet. evet. Kostümümü kuru temizlemeciye verdim hocam akşam. Peki o zaman çok güzel. Özgür Bey arkadaşlarımızla iletişime geçecek. 2 kişilik davetiyenizi nasıl kazandığınızı söyleyecekler. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Ee, ne diyelim size? Karlı buzlu günler diliyorum o zaman. Madem araba. O da konusunda peşimiz... yazmış onun. İki kostüm var hangisini seçtin? Ha, ha, ne var? Alternatifler ne? Eee ya yani hepsi de farklı uçlarda ama Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi var. Eee Çok uçuluk Star Wars. Darth Vader farklı uçlar, ya. gücün iki tarafı e, tabii tarafı doğru. Evet. Kimle geleceksiniz Özgür Bey? Kız arkadaşın oyunu. O ne olacak? Onu bilmiyorum. O zaman ee, siz Obi-Wan Kenobi'ye Kız arkadaşınız Darth Vader olsun da sevginin gücü her şeyi engelleri ortadan kaldırıyor. Öyle mi? Gibi bedenler uyu, uyuyor mu bedenler? Şey söyleyemeyeceğim. Bedenler evet. oluyor. E, Be iyi, bedenler zaman... oluyor diyor. Özgür Bey bedenler olsun. <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Ne güzelmiş ya. Özgür Bey'in hakikaten araba özelliğine ben hasta oldum. Keşke kendinden. Sen ne malzemem. buldun kendine başka bir dakika ya biz ne Ben geziyor? hallettim. Hem çok güzel, hem de şey ne derler? Vallahi ben de bu... hallettim galiba ya ben çünkü hiç Ne ara ya. hallettiniz ya? Vallahi ben de son 30 saniye içinde hallettim oktaya. Ya. <gülüyor> Yarın. Kafada hallettin anladım galiba. Ya smokin'i nerede giyeyim nerede giyeyim diyordum. Smokinle gelmeye karar verdim. Çok hoş bence. <gülüyor> çok hızlı söyledin. Söylemeseydin ben aynı şeyi söyleyecektim. Çok hoş bence Fahil. Bence çok hoş yani. Sen çok... ne buldun Ege? Sende takım elbise mi? Söylemem sürpriz. Ben de eşofman buldum. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo türesiz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana Scooper'la neşmemiz yerine geldi Şimdi de lezzet müdürsüne hoş sohbetler dediğimiz köşemiz başladı <gülüyor> Varsa davetiyemiz verelim Var tabii ya, olma olmaz ya olma devam olma Kış maceraları Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Nuri Kim efendim? Anlaşılmadı Nuri Nuri, Nuri, Bey, Nuri Bey hoş geldiniz Hoş geldiniz efendim Siz Nuri Bey siz neredesiniz ne tip bir ortamdasınız? Ben şu an ofis ortamındayım. Ofis ortamındasınız çok güzel. Evet. E, ofis ne üstüne çok affedersiniz. Mühendislik firması. Belçik Belçika firması mı? Ne efendim? <gülüyor> Belçika <gülüyor> firması diye anladım ben. Mühendislik firması. Mühendislik firması. Bir tamam evet. bu. Müh Belçikalı mühendislik firması. <gülüyor> Anladık tamam peki. Peki Nuri Bey e, ne macera yaşadınız karda? Ya ben geçen bir arkadaşım düğüne gittim. Bu arada biz e, adi bir arabanız var. Yani kris arabası. Çok kötü araba. Ondan sonra... Daha kötüleri e, de var. Siz içinizi rahat tutun. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> ben sırf araba kötü bir ailemin arabası kullanmıyordum. <gülüyor> geçen araba düğüne için mecburen almak zorunda kaldım. Madem düğüne gidiyoruz hadi kullanayım dediniz. Yani bir Hı -hı. şey yoktu. Dolmuş falan yoktu tarafa. Hı aldım arabayı gittim fark ettim zaten çocuklar camın çıkmıştı sonra iki saat düğün sürdü tam tekrar bindim geliyorum arabanın camının içi buz tutmuştu böyle içinden buz kızdı böyle işte adam otur otur dışında hiçbir şey yoktu içi buzlu Cam, camın içi tamamen buzluydu, çok saçmalık gitmedim o buzdan saatlerce yolda buzlu buzlu gittim ve kafamı camdan çıkara çıkara <gülüyor> çok fason gündür. Vallahi geçmiş olsun. O içerideki buzu nasıl çözülüyor ya? Kalorifer falan çalışmıyor tabii yani o tip bir arabada. Yani çalışmıyor. Bir de herhangi bir çok etkileyici bir araba içeride. He. Ee, işte Senin kuvvetli evet anladığım yani. kadarıyla. <gülüyor> Nefesin hem <gülüyor> kuvvetli hem de biraz nemli galiba. Galiba. Islak ıslak üflüyorsunuz. Sulu sulu falan. <gülüyor> pis pis. Yalnız kafayı o şeyde camdan çıkarmak da çok tehlikeli değil mi ya? Yani bir de aynı zamanda şey yok bir de soğuk. Soğuk cana, için tehlikeli diyorum zaten. Esinti yoksa... olmuş zaten ertesi gün. Ya orada ya. şey yapacaksınız. E, böyle küçük bir delik açacaksınız camda. Oradan böyle gözünüzü dayayarak <gülüyor> o şekilde gidecektiniz. Aslında çok zevklidir. Delik dediğin o buzu delici. Delik ya buzu diyorsun, de değil. Mi? <gülüyor> buz kırıcı <gülüyor> ile cam, camı camın mı deliceğin? Yok camı delmeyeceksin canım. Camda küçük bir delik açacaksın. Göreceğin kadar dışarı. Gözünü evet. oraya yaslayıp çok hoş hem de bir şey gibi bir bilgisayar oyunu gibi gidiyorsun. Çok zevkli. <gülüyor> Gayet de mantıklı. Peki Nuri mi? Buyurun. Ben bir de ayeten şey için e, biraz önce Mehmet'ti galiba ben de önce konuşan arkadaşımız. Özgür Bey evet. Özgür Bey evet. Özgür Bey. İşte ben davetçim var bu arada zaten şey, kostümlü parti. Hı hı. K kıyafet bulamadım günlerdir bakıyorum falan böyle. Beşinci sınıf kostümler falan var. Hı hı. En son bir yabancı işte kıyafet siparişi verecektim. Ben de özellikle Star Wars ile ilgili bir şey dedim. Hani eğer ki elimde ben seve seve ikrarlayabilirim o givan kostümünü. Özgür Bey duyuyorsa güzel bir mesaj için ee, kız arkadaşıyla birlikte giymeye ikna ettik. Siz kendiniz yani yapın işte... ama bunu bir sipariş verdiğiniz zaman tadıyla kaçıyor. Mesela Fahir... Ee... <gülüyor> yani kıyafetini sipariş vermişti yani düğününde hiçbir espriki yok evet yani <gülüyor> düğünde verdiğim siparişi <gülüyor> smokini giyeceğiz şimdi yani kendisi yapsaydı düğününde o smokini daha hoş bir düğün oldu yani. evet. ama içime hiçbir şey giymeyeceğim yani öyle bir güzel tarafı olacak yani papyonu falan boğazıma takacağım yani <gülüyor> Nuri Bey bu söylediğinden çok etkilendi ve şu anda harıl harıl çalışmaya başladı <gülüyor> <gülüyor> kendim yapacak <gülüyor> Nuri Bey sizin vücudunuz nasıl sıkı mı? Yani sıkı derken herkesin bakış açısına göre de şükür. Yok ya yani böyle ya. bir e, yani iyi çalışılmış bir vücut. Mu? Yok değil. Yani Adeta bu... bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi diyemiyor muyuz size? Ya birazcık vücutlaşmış gibi hani onlar gibi. Vücutlaşmış gibi. Vücutlaşmış. Yumuş mu yumuş diyorlar. O zaman yani. hani mesela çıplak vücudun üstüne papyon takarak hoş bir Kıyafetle gelebilirsin. Evet ya bir de beyaz tight don tipi bir şey çektiniz mi? Bence üstüne tanımıyorum. Ve ayakkabı üstüne çorap altına da. Kaymamak için. Kaymamak için. Hiç böyle. Ya bizim de kıyafetler 105 O, tüp, yukarı, o tip olacak. Bakmayın Fai'nin Smokin smokin dediğini. Gecenin başında smokin var. Sonunda ne olacak kim bilir. Üşürüz diye de hiç korkmayın. Çok güzel ısıtıyorlar. Gürül gürül yakıyorlar. 3'te yakıyorlar. Tabii üç. canım kombi 3'e aldık İki gündür 3'te yakıyoruz. Evet onu da partimize davetiye kazanan dinleyicilerimize söyleyelim. Müjdesini verelim. E, kombi 4'te yanacak. Çıplak gelebilir. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Teşekkürler. Niye bu arada gaz vermeye çalıştı? Herkes çıplak gelebilir falan diye böyle bir coşkulu ama tabii ki yani herkesin kendi zevki var. Ee, o yüzden kimseyi de zorlamıyoruz çıplak gelmesine. Ama tabii gelirlerse de o da başımızın üstünde Ahlak yeri var. Ayak masası tipimiz <gülüyor> olarak gelen adamlar <gülüyor> görmeyelim zorla <bunu. gülüyor> mekana. Programın son dakikaları. Son mu? Evet, en son son. Son şarkıyı çalacağız. Bu yani, program biraz çabuk mu bitti? Ne çabuk, oldu? Yarım gün oldu bugün. bugün Silecek etkisi herhalde. Ee, ve çalacağımız son şarkı da benim ortaokul yıllarında şey dediğim gruplardan bir tanesi. Ben herhalde ömrümün sonuna kadar başka şey dinlemem dediğim gruplardan bir tanesiyle de bitireceğiz. Cetrotal mı? Efendim? Cetrotal mı? Efendim? Benim kulaklıklar şey oluyor da... <gülüyor> <gülüyor> benzincimizi kulak kalseder kulaklarına bir şey olmasın boş ver bir dinleyicimiz daha var daha günaydın alalım. efendim günaydınlar kimle görüşüyoruz beyefendi ben Kaan Kaan Bey hoş geldiniz buyurun dinliyoruz hoş sizi bulduk Aa, ben bilmiyorum yayının son 15 dakikasını takip edemedim ama en son kar maceralarımızı anlatıyordu evet herhalde. doğru Karım sizde anlatın kar maceralarını seyik kalmayalım buz maceraları <gülüyor> da olabilir buyurun ee, aslında karla buz karışık ben kullu parka gittim bundan 2 gün önce gece kaymaya ee, buz olmuştu tabi her yer ee, ancak kız arkadaşımla beraber kayalım derken ben fotoğraf çekmek için merdivenlerden aşağı inerken kaydım da. ondan sonra tabi biraz yanım yandığı için pek kaymak nasip olmadı sadece fotoğraf çekildim Ay. Ay. Ne oldu? Ay. Belinizin üstüne mi düştünüz? Yani kaba etlerinizin üstüne mi düştünüz yoksa tam evet. bu kuyruk sokumu dediğimiz yeri de evet. şey yaptınız yok. mı? Yok. Kaba etin üstüne düştüm. Birazcık can yandı. Bir iki gün sonra geçti ama. Geçmiş Geç. evet. Yani şu anda sağladım. Güzel, güzel bir karın ardından tekrar kayabilirim. Partiye gelebileceksiniz yani yarın. Ee, umarım. Ya umarı, umarım. umarım olmaz bu işin artık. Yani Hayır. bu yok, noktadan peki. sonra geri dönüşü yok. Kayıp düşmezsem dedim Gerekirse bilet için sizi ziyaret dile edebilirim. Zaten tamam Kaan Bey. Ben de. Peki efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam, Aa, Kaan Bey'e şey de verdik. Güle güle. Görüşmek, güle. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. O zaman Canan Hanım, Çeren Hanım, Özgür Bey ve Kaan Bey. Nuri Bey zaten kazanmış davetyesini. Kazanmış davetyesini. Ee, yarın akşam bizimle 17. Yaşımızı Kutlama Partisi'nde beraber olacak isimler. Gelelim veda şarkımıza. Bugün VASP'la bitiriyoruz programımızı. VASP VASP mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa Vasp'ı dinlemeyeli bayağı şey olmuştu. Bugün Vasp'ı. <gülüyor> hadi şöyle güzel bir rak, and roll anonsu yap hadi. Bugün de Vasp'ı. Bugün de rak. O zaman şöyle diyeyim. Sırada Vasp var. Ama gülme <gülüyor> en sonunda niye gülüyorsun? Sırada Vasp var. Somebody to love. Hiss. <gülüyor> Kaç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 Ofis Kaçkını, hafta içi her gün saat onda Radyo Tüde. Modern Sabahlar sona erdi. Sona.